967. konu, Hz. Ebu Bekir'in tevazu, biz mahallenin genç kızları, koyunlarımızı Hazreti Ebu Bekir'e getirirdik, Hz. Ebu Bekir, bize, size İbni Afran'ın sağdığı gibi, sağmamı ister misiniz, derdi.